Teslimeram başlıyor. Nor Radio, aşkarın polar çayını miyettek. meram devam ediyor. Bağsız, bağlantısız ve bağımsız sesler. Dünya ile sohbeti, ve neşeye ve de dünya ile ilgili muhabbete doymuşunuzdur diye tahmin ediyorum. Ellerine sağlık ekibin. Ama bizim saatimizde öfkenin ve Gerçekten bahsedilmesi gerekenlerin zaman aralığına denk düşen bir Ermeni piçliği meselesinin üzerine konuşacağız bu akşam. 50-55 dakika boyunca. Yaşamımızda neyi var etmeye çalıştığını muktedirin, aslında neyi konumlandırdığını hiç de neşeli olmayan şeyler üstünden konuşacağız. Yaklaşık bir yüzyıldır aynı şeyleri anlatmaktan muzdarip olan Ermeni kimliğinin, biz affedersiniz Ermenilerin yine kalkıp Ömerçelik ekseninde bir gazeteciyi evinde darp ederken özel hareketçi polisin yazsana Ermeni piçi diye ya da ağzına geldiği haliyle şekillendirdiği ve buna dair bayislerin etrafında şiddetini esirgemeden sunduğu devlet pragmatizmi karşısında biz sıradan olanlar ne yapabiliriz bunun derdiyle konuşacağız. Biraz değil, basbaya can sıkacağız. Çünkü sesli meram bir anarşist öfke. Sesli meram tam da o düz çizginin üzerinde anlatılmaya ve anlaşılır kılınmaya çalışılan hayatta her şeyin kakara kikiri olmadığını idrak eden bir yayın. Sesli meram olabildiğince farkındalılığı arttırabilmek için sözcüklerini birleştiren bir gayret. Az insana sesleniyoruz. Çünkü biz zaten azız. Bir stat dolusu insan, bir stat dolusu insanın bu ülkede hala nefret objesi olmasının, bırakınız başka şekillerde bir nefret objesi olarak yaratılmasının ve yüzyılda yılda bir arpa boyu yol kat etmeyen bir ülkenin hala olunlanabilir, hala medeni, hala medeniyet basamaklarını üçer beşer katlayarak çıkan bir unsur olduğunun, bir yapım olduğunun idrakiyle yola devam edilen bir ülkede ruhumuzun şaşkınlığını Ruhumuzda yer eden yaraların meselesini anlatmaya gayret ediyoruz sevgili dinleyen. Evet dinlemesi zor. Evet dinlemesi ve anlatması da gayet zor. Hele biz siz sorun mikrofonun arkasında nasıl konuşabiliyoruz diye. Hıncın ve nefretin karşısında sözcüklerimizle tıpkı 19 Ocak 2007'de o kaldırıma düşen güzel adam vardı ya. İşte o adamın arkasından o 2007 tarihinden bu yana kalem oynatan birisiyim ben. Onun öncesinde hep kapalı defterlerin içerisinde bir kenarda kalmış olanları hatırlayabilmek için ya da yüzleşilen Ermenilikle bunun bahsiyle neyi ortaya çıkartabildiğimizi sorgulayabilmek için kendi kendime aldığım notları kamusal alana açtım. 19 Ocak bir milattı. 9 ay, 9 sene on bir buçuk ay gibi bir zaman geçti. Ne değişti? Koca bir hiç. Ermeni toplumu içerisinde ne değişti? Koca bir hiç. Başladığımız yerde, bıraktığımız kaldırımda ve hala aynı noktanın üzerinde duruyoruz. Bırakınız birbirini duymasını insanların, bırakınız birbirini sorgulamasını, kimsenin birbirinden haberdar olmadığı bir zaman aralığının içerisinde yaşıyoruz. Neymiş meseleniz? Neymiş derdiniz diye ne soranımız var, ne edenimiz var. Bahsedilenleri sadece piçlik vurgusu üzerinden yakılan ve yaklaştırılanların aslında nasıl bir dönüşüm olduğunu, neye doğru şekillendirildiğini ortaya çıkartan ve kesintisiz bir biçimde gözler önüne seren Ömer Çelik'in bahsinde yaşatılanlardır. Ömer Çelik sadece bir örnektir diye görülür belki. Ama Ömer Çelik'in hayatında yer edilen... Gazeteci kimliğinin etrafında yer edilen, gazetecinin hayatında yer ettirilmek istenen işte susma payıdır. O da bir şekilde kürde tekrar veva görülmüştür. Haber metnini aktaralım olduğu gibi nasıl olsa konuşacağız. Kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın haber müdürü Ömer Çelik'in Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki evine gece 4 sıralarında bir kar maskeli özel harekat timleri tarafından baskın düzenlendi. Ailenin kapıyı açmasıyla birlikte... Çelik'in annesini ve eşini yere yatırdılar Ailenin evde bebek olduğunu söyleyip bağırmamalarını istemesine rağmen içeri girer girmez hakaretlere başlayan özel harekatçılar Sorgusuz sualsiz Çelik'i yere yatırıp işkence yapmaya başladı Anne Remziye Çeliği duvar dibine çöktürüp başına uzun namlulu polis diken özel harekatçılar Ömer Çeliği ise önce salona ardından da evinin balkonuna götürerek Yarım saat boyunca darp, hakaret ve küfür etti Çelik'i darbeden polisler sık sık sen haber yazıyorsun ha hadi şimdi de yaz siz Ermeni piçisiniz hadi şimdi de haber yaz deyip küfretti. Bir ara Çelik'i banyoya götüren polisler burada da eşi ve annesinin yanında darb etti. Ki kendisini daha sonra bugün öğrendiğimiz habere göre işte Ankara'da, Ankara'ya doğru yollanıyor kendisi. İstanbul'a gönderildi pardon düzeltelim yanlış haber vermeyelim. İstanbul'a yönlendiriliyor ve yazmakta olduğu ya da yazmaya çalıştığı haberde şu anda engelli sitelerden birisi olarak varlığını koruyor ve muhafaza ediyor. Kimdir, nedir Ermeni, niyedir, nasıldı, piç, bunun bahislerinin etrafında konuşmayan, düşünmeyen ve sorgulamayan bir ülkenin bahsinin nasıl şekillendirildiği, nasıl gerçek kılındığı, nasıl biçimlendirildiği de artık karşımıza çıkıyor bir kere daha şekillendirme, yapılandırma ve olan biten şey Hınç'ı bir şekilde diyaloğun önüne geçirebilmektir. Hınç'ı bir şekilde diyaloğun önünde yerleştirerek bunu kesintisiz bir biçimde var ederek suskunluk kılabilmektir. Bir Bernstein'ın, Michel André Bernstein'ın bir sözü var. Hınç, kendi kininin köhne dramlarını dolduracak karakterler arayan bir yazara benzer. hıç diyaloğu kuşkırtır ama ötesinin Ötekinin dünyasını ya da ötekinin özgürlüğüyle ilgili değildir. Hınç hayal gücünü besleyebilir ama bu paranoyak bir hayal gücüdür. Ötekini tek varlık nedeni buna zulmetmek olan, ötesi paranoyak olan tahayyül eden bir rasyonel kuruntudur der. Yazdıklarında Michel André Bernstein The Poetics of Resentment, Rethinking Bakhtin Extension and Challenges içerisinde Bu kaydı ya da bu maniyi, ya da bu etkileşimi, ya da bu anlatılması gerekeni, ya da bu karşımıza çıkartılanların aslında neye dönüştüğünü ortaya çıkartan, nasıl bir biçimlendirmeyle hayatımıza şiir ettirimlik istendiğini ortaya seren bir yapımdır. Karşılaştığımız o piç bahsi. Piçlik bizim üzerimizde yüklendiğimiz bir şey değildir sadece. Bu memleketin 100 yüzyılda hiçbir şey anlatamadığımızın, nasıl anlaşılır kılınamadığımızın da, Nasıl yaralarımızın rahat rahat kanatılmaya devam edildiğinde nesnelliğidir aynı zamanda. Üzerinde hiç düşündünüz mü? Bir kere olsun, bir kerecik olsun sorgulayana çalıştınız mı? <gülüyor> Norradio Evet Norradio'da devam ediyor sestimeram ve bahsettiğimiz kısmın devamına geçebiliriz isterseniz. Ermeniliğin piçliği bahsini öylesine kendini kaptırmış bir toplumdayız ki geçmişin yaralarına onca tanıklığına kulak bile verilmiyor artık. Bir kez olsun işitmek için çabalanmadığınız mesele Salt Ermeni'ye ait değildir arkadaşım. Müslümanlaştırılmış olan Kimliği tarip edilmişi de ilgilendirir. Adam kalkmış Allah'a şükür Ermeni değilim diyor. Onların elinden ekmek mi yenir diyor. Hain diyor, onu diyor, bunu diyor, sürekli bunu bildiriyor. Sözü çürütüyor. Ömer Çelik seni çoktan unuttu bu ülke zaten. Yediği hakaretin, uğradığı şiddetin, ailesine yaşatılan dehşetin ne ardılı sorgulandı ne sonrası. Yıkım zaten ortada duruyor. Piç'i sırf bize yaklaştırmadılar, yakıştırmadılar arkadaşım. Olaf'la hem Kürde gözdağını hem bir emekçiye de söz hakkını yitirmesini salık verdiler. Aralıksız ve kesintisiz olarak. Pakrates Tutkan ne güzel yazmıştı ki onu da dinlerseniz IFM'de haftada bir kere bir saat boyunca bir telefon bağlantısıyla koskoca Fransa'ya sesleniyor. Onun eskiden kalan bir yazısı var. Bir şey, bir sözü var Twitter'da paylaştığı. Piç olmaktan sorumlu değilim ama ırkçılık en aşağılık tercihtir diye. Bugün geldiğimiz noktada, bugün kendi öznelerimiz içerisinde ya da kendi Ermeniliğimiz içerisinde paramparçalığımızı ortaya çıkartan ve belirginleştiren, bizi kimlerden sayabileceğiniz ya da kimlerden ayrıştırabileceğinizi ortaya çıkartan ya da olmakta olanın aslında her ne olduğunu gerçekten idrak etmek istediğinizde sorgulayabileceğiniz yegane uzamın, sorgulayabileceğiniz yegane şeyin Piç mi değil mi bahsinin ötesinde Yaşamda neredesiniz Ne haldeyiz bunun meselesi olduğunu idrak ettiren bir bayistir Karşımıza çıkan Bizim meselemiz orada zaten Niye öfkeyle kurgu Ortaya çıkıyor Niye öfkeyle bunca ses çıkıyor Çünkü sesimizi işittirebileceğimiz Alanlar sınırlı Çünkü burada bile dış kapının dış mandalı Olarak nor radyoda yer alan bir Anarşistin sözcükleriyle bir sokağın ortasında tek başına kendi sözcüklerini bile kendinden saklayan Ermeni'nin sözleri aynı şeyi, aynı bahsi ortaya çıkarttırıyor. Çünkü artık ne gülmeyi, ne hatırlamayı, ne konuşmayı, ne de sorgulamaya dayanacak yürek kaldı. Çünkü artık paramparçalığın içerisinde bir başına konulduğunu bilen Ermeni kendi başına, kendi kabuğuna çekildi. Artık gelen küfürler, gelsin küfürler, gitsin küfürler... Bunların etrafından bir yol, bir şema, bir gelecek tahiri zaten bırakılmadı. Ermeniler gidiyor arkadaşım. Bu memleketten o bir an önce çekip gitmesi için aklınıza gelen her türlü hakareti yakıştırdığınız Ermeniler. Kimdir bu Ermeni piçleri dedikleriniz? Teker teker gidiyor. Onlardan bir örnek mi istersiniz? Alın yakında alın burnumuzun ucunda bir örnek daha. Sevak Balıkçı'nın ablası Lerna Balıkçı'nın Ermenistan'a zorunlu göçü. 26, 24 Nisan 2011'de zorunlu askerlik görevini yaparken Batman'ın Kozluk ilçesinde Ermeni soykırımının 97. yıl dönümünde öldürülen Sevak Balıkçı'nın ablası Lerna Balıkçı Ermenistan'ın başkenti Yerevan'a yerleşerek iki ortağıyla birlikte kardeşinin sevdiği yemekleri yapıyor. Agos gazetesinden Fatih Gökhan diler Yerevan'a giderek Son dönemde Türkiye'den Ermenistan'a göç eden Ermeni'nin hikayesini toplar. Burada Lerna için hikayesini de paylaşır. 23 Aralık tarihli Agos gazetesinin üstasında. Lerneyi Ermenistan'a getiren, hayatta dönüm noktası olan iki gün var. Bunlardan biri kardeşi Sevag'ı kaybettiği 24 Nisan 2011. Eskiden abla kardeş beraber bir kafa açmayı hayal ederlermiş. Sevag kendisine askere gidip geleyim de beraber bir kafa açalım dermiş. Lavita da Sevan sevdiği yemekleri yapıyor. Bunların başında da sufle var. Burada sufleye lava cake deniyor. Bunu sevdirmeyi başardık. Afiyetle yiyorlar. Sevak börek de çok severdi ama burayı yufkayı bilmiyor. Onlar onu da artık ikram ediyoruz. Zamanla beğenirler umarım. Adeta İstanbul'lu Ermeniler Derneği İstanbul'da organizasyon işinde çalışan Lerna Nişant da bir yatırım firmasında yöneticilik yapıyormuş. Ortakları Alex Fındıkoğlu'ysa Perşembe pazarından 6 ay önce açtıkları Kozela Vita Şehrin en gözde caddesinde, çaprazında William Saroyan aykeli, hemen yanında Yerevan'ın en turistik yeri olan katlı merdivenlerden oluşan meşhur Gaskat. Kafe adeta İstanbul'da Ermeniler Derneği gibi çalışıyor. Çünkü sadece Yerevan'dakilerin değil, İstanbul'dan gelenlerin de bir ortak noktası ki, haberi birazdan Noradyo'nun hesabından paylaşırım. Detaylarını okursunuz. Bir yaşamın, bir varlığın, bir uzamın etrafında yaşarken nasıl çürüyüp de bir ...kenardan paldır küldür... ...bu dünyadan çekip gitmenin... ...gerekliliği ya da... ...bu dünyadan çekilip gidildiğini... ...ortaya çıkartan bir ibret vesikasıdır... ...Sevak Balıkçı'nın kardeşi... ...ablası... Lerne Balıkçı'nın hikayesi... ...okursanız eğer... ...işte o piçlik bahsine gelmeden... ...neleri kaybetmişsiniz... ...bunu da görebilme ihtimaliniz vardır... ...evet bağırıyoruz... ...evet çığırarak konuşuyoruz... ...evet sesimiz gür çıkıyor... ...çünkü niye... Azaldığımız yerde hiç değilse seslerimiz gür çıksın ki kayboluşumuz belli olmasını istiyoruz. trying to get it here I'm just trying to get it here Interplanetary, very, very on some astros Playing from that have to, bliss from that capsule Got yourself a cap for Puff running over in the nova of the unknown Overblown implodes Twisted codes corrodes but so slowly proposed in that holy homie Seen from afar, jumped out the nano's end What wild then? then so, full up of splendor, return to sender Seen straight through to the back of my own head Oneset, onus in a starship Here from a hopeless moonshine hold us And it feels like... <laughs> To fall. Right to the you are. Yeah, yeah. Give me the thing that's deep within that makes us feel the things. 'Cause what the beauty brings, the duty do for focusing as we approach the whim and call it from the core. Natural selection and proof in what's for Hearing the now light that waits to kiss the night Twisting the blisting, uncertain surprise That rides the tide into the bosom of never-never Pleasure to pleasure ever to get thee from whenever The feel of the fullness that pulls like the planets do Never take the planet through Papa time guide you Mama nature in the rightful guide beside you Time to decide who's there to feel the realness Many may say but they just can't truly feel it Like how it was supposed to be the connection of The true reflection of the making of the mind state Never from the blind state seen from the third eye to my angel town before I end up in this ground Only heaven can never save me Feels like hell out on these streets I need you more than you need me Only heaven can never save me Only heaven say molotov quality cause in controversy oh it's so odd to see oh it's so novelty so we send love to the french to excuse my french i'm so spent with this hard hard currency currently running through my vein most rancid the ever active non-play active Race-carded abuse on my black skin They the wanna to hear about poor me, poor me So I laced the lines in what the scorn did With a twisted looking philosophical view Here's what we gonna do with much regard to The poet with the license, the senses enlightened Just the type to come and entice things with raw brute force Drawn from the infinite, the raw brute force Born of the infinite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 Crazy with that bandwidth We cannot stand it We're looking for the standing We're upstanding But here with more standards Them innovations They sent from the godly Dancing filled the jazz With my bad bill And just because he Works with the Holy Ghost It really don't mean You won't put a hole in those Tough talk don't mean A heap of shit but I've seen the tough time and seen some mean shit now Nowadays up keen to work the angles The devil works from each and every angle And as the anger sets, it entangles Bearing in mind that we convert the energy replenish the to cheat and move more freely Rejoicing in the voice, rejoicing in the freedom Rejoicing in the voice, rejoicing in the freedom Evet, Norradyo'da sesli meram devam ediyor. Niye seslerimiz böylesine gür ya da hiddetle beraber çıkıyor diye. O hınçtan değil, o bahsedilmesi gerekenin sadece bu uzamda nasıl bir yıkıma dönüştüğünü idrak ettirebilme çabası. Eksildiğimizi bildiğimiz yerde sesimizi gürleştirerek o yokluluğu, yoksunluğu fark ettirebilmek gayreti. Bir şeyler vardı anlatacağımız, onların hepsi hayal oldu. Sınırın içindeki böylesine ağır yıkımlar ve birbiri peşine girilen çürütme istenci yazılmış olanı çoktan eskiten cürümleri peydah ederken, sınırın dışında da bir muğlak kırım gerçekleştirilir iki asker ekseninde. Sessizlikle karşılanan bir düzlemde onca yıkım aslan hayata kastı olduğunu anlamak zor mudur bunca? E, bu hanzalalar diye geçen bir Türkiye emiri olan işitçinin kalkıp da işte yakmak serbestiyetidir. Serbesttir, gereklidir yeri geldiğinde. Bahisi yapıldığı yerde. Ermeni'nin piç olsa ne olur, olmasa ne olur? Siz bu kadar cürümley yan yana yaşarken 16 ayı aşan Bakır Kürdistan'ındaki yıkım hala bir gerçekken. Hala sessizlikle karşılanan bir düzlemdeki bunca yıkımın aslen hayata kasıt olduğunu cidden bir daha soralım. Anlamak bunca zor mudur? Vahşetin biri bitmeden bir başkasına uyanılan bir ülkede şu menzilde bu sınırın içi dışında kast edilen ve yıkılmak yok edilmek istenen müştereklerimizdir artık. Ciddi ciddi anlıyor musunuz? Umursuyor musunuz? Elbap'ta görev tamamlanıyor açıklaması yapılırken 88 sivilin uçaklarla bombalandığı bir menzilde hayatın ne olduğunu bir kez olsun sorguluyor musunuz? Açık ciddi ciddi umursuyor musunuz? Çürümeyi ...plastikleştirilmiş vicdanı... ...sahte gözyaşlarını... ...efekti bol kılınmış kırım videosundaki gibi... o yok etme zalimliğine karşı... ...bir gün olsun, bir an olsun... ...bir kez olsun... ...sesinizi yükseltiyor musunuz? Orada mısınız arkadaşım? Aşağı yukarı 3 gün kadar süren... ...geçmiş olmasına rağmen... ...bugün 4. gün... ...ne kayda dair bir açıklama oldu? ...ne iki askerin akıbetinin sorgulanmadığı bir menzilde... ...şu düzlemde... ...hangi açılış, hangi tünel... Hangi mana bizi bir yere taşıyacaktır? Koca bir menzilde giderek daha fazla çürütmenin peşinden koşulduğu artık alenen ilan olunan bir uzanda söz konusu hayata sıra ne zaman gelecektir? Orada mısınız arkadaşım? Riyada 250 kadar insanın, 200 ö, erkek, 50'si kadın, 250 insanın bir komplekse tutsa gelildiği, Olağanüstü hal rejiminin artık açıklamaya bile gerek duymadığı mezalimlikler sürerken, bunlar süreyenken, Ömer Çelik gibi bir örnek karşımızdayken, hayata kastı görüyor musunuz ki bugün Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Bu meşhur vakvakçı diye bir hesap var. İşte e, kulislerden bildiriyorum diye yol alan. Bugün yazdığı sabah yazdığı bir tweet var. Kimsenin önemsemediği. 625 gazeteci, 433 sinemacı, 799 tiyatrocu 800 edebiyatçı 100 mimar 989 fotoğrafçı 1086 sanatçı ve 53 yayına video Neye diyor? Neye istinaden bahsediyor? Bunun sorgusu yok Kimler? Bunlar nedir? Bir gün önce gazeteci listesi yayınladı Ki Kemal abinin sağ olsun eski programcılarımızdandır Kemal Bozkurt'un da or'ta yayınladığı bir tane yazısında Son çıkan yazısında bu bahis de var Kimdir o muhalifler nedir muhalifliğin kazandığı ya da kaybettiği ya da karşıt olarak görülmesine sebep ya da bu kulisçi zabazingosunun kalkıp da nasıl böylesine rahatça bu isimleri paylaştığı böylesine sayıları rakamları bildirebildiği bir uzanda çürüme nedir gerçekten anlıyor musunuz orada mısınız arkadaşım çürümeden evvel sesiniz çıkıyor mu kendinizi kendi sesinizi işitiyor musunuz. Yol dipsiz bir karanlığa artık eksilsiz, gediksiz güncellerken bir kez olsun ya ne olacak arkadaşım demeyi düşünüyor musunuz? Yalnızız, bir başımızdayız eyvallah. Ama bir kez olsun sorguluyor muyuz? Bir kez olsun yarına nasıl bir yere çıkacağımızı düşünüyor muyuz? Armen Miran'la veda edeceğim. Bu Ermenilik bahsinin ötesinde aslında neyi konuşmamız gerektiğini de ortaya çıkartan sadece Ermenilik bahsi değil, sadece piçlik meselesi değil, sadece hınç ihanet ve işte kötürümlük değil. Kötülük değil. Yaşadığımız yerde aslında sorgulamamız gerekeni o kaybolan mozaiğin mermere dönüştürüldüğü bembeyaz mozaiğin mermere dönüştürüldüğü bir alanda biz neyi konuşmalıyız? Neyin peşinde olmalıyız? Bunun derdinde ve bunun tasasında olacak anarşist sesli meram. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Sabredenlere çok teşekkür ederim. Armen Miran, Heaven Life, Heavenly Life ve arkasından Hasmik Harutunyan'ın vokalleriyle ondan bir kesitle Precious Story 105 mixiyle sesli merahımı bu hafta kapatalım. Altyazı ilemem sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.